Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Teheccüd. Teheccüd namazı kitabı. 1. Geceleyin teheccüd namazı kılmak babı. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kavli. Gecenin bir kısmında da uyanıp sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere Kur'anla gece namazı kıl. Ümit edebilirsin Rabbin seni bir makamı mahmuda gönderecektir. El-İsra Suresi 76. Ayet Bize Sufyan İbni Uyeyn'e tahdis edip şöyle dedi. Bize Süleyman İbni Ebi Müslim, Tavus'tan tahdis etti. Tavus İbni Keysan, İbni Abbas'tan işitti ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gecenin bir kısmında, teheccüd namazı kılmak için kalktığında şöyle dua ederdir. Allahümme lekel hamdu ente kayyumus semavati vel ardı ve men fiyhinne ve lekel hamdu leke mülküs semavati vel ardı ve men fiyhinne ve lekel hamdu nurüs semavati vel ardı ve lekel hamdu ente hakku ve vâdukel hakku ve likaükel hakkum ve kavluke hakkum, vel cennetu hakkum vel nâru hakkum vel nebiyyuna hakkum ve Muhammedun hakkum, ve salatu hakkum. Allahumme leke islamtu, bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke bu ve bike hasamtu ve ileyke hakemtu fafirli ma katlemtu, ve ma ahrartu, ve ma isrartu, ve ma alemtü ente'l mukaddimu ve ente'l muhyi la ilahe illa ente ve la ilahe gayruk ya allah ham sana mahsustur sen göklerin ve yerin bunlardaki her şeyin daimî müddetlerisin yine her ham sana mahsustur göklerin ve yerin bunların her şeyin melikliği senindir yine her ham sana mahsustur sen göklerin yerin ve bunlardaki her şeyin nurunun yaratıcısısın. Yine ham sana yalnız senindir. Sen haksın. Senin vaadin de haktır. Sana kavuşmak da haktır. Senin sözün de haktır. Cennet de haktır, ateş de haktır. Peygamberler de haktır, Muhammed de haktır. Kıyamet günü geleceği saat de haktır. Ya Allah. Kendimi sana verdim. Yalnız sana iman ettim, yalnız sana güvendim, yalnız sana döndüm, yalnız senin buhranlarına dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız sen hakem kıldın. Ya yarab. Önce işlediğim, sonra işlediğim, sandığım, gizli yaptığım ve açıkta işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Öne geçiren geriye bırakacak ancak sensin. İbadete layık Tanrı yok, sen varsın. Yahut senden başka ibadete layık. Tanrı yoktur. Sufyan şöyle demiştir. Abdülkerim Ebu Umeyye ve la havle ve la kuvvete illa billah hareket ve kuvvet ancak Allah iledir fıkrasını ziyade etti. Yine Sufyan şöyle dedi. Süleyman İbnu Ebi Müslim bu hadisi Tavuz'dan o da İbni Abbas'tan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğini söyledi. 2. Gece namazına kalkmanın fazileti babı. İbn i radıyallahu anh söyle demiştir. Peygamberin hayatında birisi bir düş gördüğü zaman o düşü Resulullah'a hikaye ederdi. Ben de bir düş görmeyi ve onu Resulullah'a arz etmeyi temenni ettim. O sırada ben taze bir gençtim ettim. Resulullah zamanının adeti üzere mescitte uyuyordum. Derken ben de rüyamda şöyle gördüm. İki melek beni yakaladılar ve beni ateşim yani cehennem yanına götürdüler. Cehennem kuyu duvarı gibi yanları örülüp dürülmüş iki tane boynuzu vardı. Biz de gördüm ki içinde kendilerini iyice tanımadığım bir takım insanlar var. Ben hemen Euzu billahi minannas. Ben ateşten Allah'a sığınırım demeye başladım. İbnü merdi dedi ki bu sırada bize başka bir melek kavuştu ve bana hitaben sen korkma dedi. Ben bu rüyamı kız kardeşim Müminlerin annesi olan Hafsa'ya anlattım. Hafsa da bunu Resulullah'a hikaye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ne iyi adamdır. Keşke gecenin bir kısmında kalkıp da namaz kılmayı da adet edilseydi, buyurmuştur. Salim, bundan sonra Abdullah geceden az bir kısmı müstesna olmak üzere uyumaz oldu demiştir. 3. Gece namazında sucudun uzunluğu babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11 rekat namaz kılardı. Onun gece namazı işte bu idi. O namaz içinde öyle secdeler vardı ki başını kaldırmadan her birimizin 50 ayet okuyacağı kadar dururdu. Ve sonunda sabah namazından evvel iki rekat kılar sonra sağ yanın üzerine yatardı. Ta müezzin sabah namazının vaktini haber vermek için ona gelinceye kadar. Dört, hasta olan kimsenin gece namazını terk etmesi yani terk edebileceği babı bize Sufyan Esserbi El Esvet'ten tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben Cündep'ten işittim. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyifsizlendi de bu sebeple bir gece yahut iki gece namaza kalkmadı. Cündep radiyallahu anh şöyle demiştir. Cibril bir müddet peygambere görünmemişti. O sırada Kureyş'ten bir kadın Muhammed'in şeytanın Muhammed'e gelmekte gecikti demişti. Takiben vel-duha ve leyle izace ma ve takirabbike vama qala kuşluk vakti ve sükûme vardığı dem geceye ki Rabbin seni terk etmedi, darılmadı da suresi indi. 5 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vacip kılmaksızın gece namazına ve nafile namazlara teşvik etmesi babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kızı Fatıma ve Aliye'ye ikisine de selam olsun namaza kalkmalarını teşvik için girmiştir. Ummu Selam'a radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece uyandı da Allah bu gece ne fitneler indirildi. Ve ne hazineler indirildi. Hücrenin sahibelerine kim uyandırır. Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar buyurdu. Ali İbni Ebi Talip şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kendisine ve peygamber kızı Fatıma'ya geldi. Sizler gece namazı kılmaz mısınız dedi. Ben de ya Resulullah Nefislerimiz Allah'ın elindedir. Bizi uyandırmak dilerse uyandırır dedim. Biz bu sözü söylediğimiz zaman Resulullah bana hiç cevap vermeyerek hemen geri döndü. Bu arada yüzünü bizden çevirirken kendi uyluğuna vurarak ve kana insanu ekstra şeyin cedelen insanın bir kısmı ne de çok cidalcı oluyor. Elkeh Suresi 54. ayette buyurduğunu işittim. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halk onunla amel ederler de üzerlerine fazlalık korkusuyla işlemesini sevdiği bir kısım hayırlı işlemeyip bırakmakta adetiydi. Resulullah asla duha namazını kılmamıştır. Duha namazını ancak ben kılmaktayımdır. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescitte namaz kıldı. Bir takım insanlar da onun namazına uyarak gece namazı kıldılar. Sonra ikinci gecede namaz kıldı. Bu sefer ona uyanlar çoğaldı. Sonra üçüncü yahut dördüncü gecede insanlar toplandılar. Rasulullah onların yanına çıkmadı. Sabah olunca yaptığınız işi gördüm. Beni sizin yanına, yanınıza çıkartmaktan ancak üzerime farz kılınmaktan korkmuş olmaklığımı men etmiştir. Buyurdu. Bu da Ramazan'da olmuştur. 6. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin ayakları şişinceye kadar gece namazında dikilmesi bağlıdır. Ayşe radıyallahu anh Peygamber ayakları çatlayıncaya kadar ayakta dururdu demiştir. Futur, şukuk yani yarmak infateratta inşakkat yani yarıldı manasındadır. Ziyad şöyle demiştir. Ben el eden işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılmak için iki ayağı yahut iki baldırı şişinceye kadar ayakta dururdu. Kendisine niçin bu kadar meşakkatle ibadet ediyorsunuz denildi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben çok şükreden bir kul olmayayım mı? diye cevap verirdi. 7. Seher sırasında uyuyan kimse babı. Abdullah i̇bn Amr i̇bn As radıyallahu anh haber vermişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Allah'a en sevimli olan namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'a en sevimli olan oruç yine Davud peygamberin orucudur. Davud gecenin yarısında uyurdu. Gecenin üçte birisinde namaz kılardı gecenin altıda birisinde yine uyurdu ve Davut bir gün oruç tutar bir günde oruç tutmazdı Eşas şöyle demiştir: ben babam Süleym İbni Esvet el Muharebi'den işittim o şöyle dedi ben Mesut'tan işittim o şöyle dedi ben Ayşe'ye hangi amel peygambere daha sevimli idi diye sordum Ayşe devamlı olan amel dedi ben, Resulullah gece namazında ne zaman kalkar idi dedim Ayşe horoz sesini işittiği zaman kalkardı dedi. El Eşas yukarıda geçen isnatlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem horoz sesini işitince kalktı mütakibenin namaz kıldı dediğini rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anh seher vaksi onu benim yanımda muhakkak uyur bulurdu demiştir. Onu de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kastetmektedir. 8. Sahul yemeği yiyip de sabah namazını kılıncaya kadar uyumayan kimse babı. Bize sahip İbni Ebi Arube katadeden o da Enes İbni Malik'ten takdis etti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ile Zeyd İbni Sabit radiyallahu anh beraber sahul yemeği yemişler. Sahul yemeğini bitirdiklerinde Allah'ın peygamberi namaza kalkmış ve namaz kıldırmıştır. Rabi dedi ki biz Enes'e sahul yemeklerini bitirmeleri ile namaza girmeleri arasında ne kadar zaman vardı dedik. Enes insanın 50 ayet okuyacağı kadar dedi. 9. Gece namazında kıyamın uzun olması babı. Abdullah İbn Mesut radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldım. Peygamber devamlı, ay devamlı ayakta duruyordu. Nihayet ben fena bir iş yapmayı kurdum. Ravi dedi ki biz ne yapmayı düşündü diye sorduk İbni Mesud oturmak ve Peygamber'in ayakta yalnız bırakmak istedim dedi Huzeyfe radiyallahu anh şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin seyçuk namazı kılmak için kalktığında ağzını misfak ile ovalardı 10. bab. peygamberin namazı nasıl idi ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmında kaç vekat namaz kılardır Salim İbni Abdullah, babası Abdullah İbni Umer'in şöyle dediğini haber verdi. Bir kimse, ya Resulallah, gece namazı nasıldır diye sordu. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ikişer ikişerdir, sabah vaktinin geleceğinden korktuğun zaman, bir tek rekatla bitir namazını kıl buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh, pe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazı 13 rekat gibi demiştir. İbni Abbas bu namaz ile gece namazını kastediyor. Mesruh şöyle demiştir. Ben Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geceleyin kıldığı namazını sordum. Ayşe sabah namazının iki rekat sünnetinden başka gah 7, gah 9, gah on rekattır. Dedi. 11. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geceki ibadeti, uykusu ve gece ibadetinden nesledilen miktar hakkında babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli, Ey bürünem, gecenin birazı hariç olmak üzere kalk. Gecenin yarısı miktarında yahut ondan biraz eksil. Yahut o yarının üzerine artır. Kur'an'ı da açık açık tane tane oku. Hakikat biz sana ağır bir söz var, vahyediyoruz. Gerçek gece ibadetle kalkan nefs İbadete kalkan nefs, o hem uygunluk itibariyle daha kuvvetlidir, hem de kıraatla daha sağlamdır. Çünkü gündüz senin için bir meşguliyet var. el bir Suresi 1'den 7. ayete kadar. Ve Yüce Allah'ın şu kavli, Şüphelik şu ki Rabbim senin gecenin üçte birinden biraz eksik yarısı, üçte biri kadar ayakta durmakta olduğunu ve senin mahiyetinde bulunanlardan bir zümrenin de böyle yaptığını elbette biliyor. Geceyi, gündüzü Allah saymaktadır. O, bunu sizin sayamayacağınızı bildiği için size karşı ruhsat canibine döndü. Artık Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah muhakkak bilmiştir ki içimizden hastalar olacak. Diğer bir kısmı, kısmı Allah'ın farklılığından nasip aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Başka bir kısmı da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde ondan kolay geleni okuyun, namadı dost doğru kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğu ile ödünç verin. Önceden nefisleriniz için ne hayır gönderirseniz onu Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulursunuz. Allah'tan mağfiret isteyin. Şüphesiz ki Allah çok mağfiret edici, çok merhamet edicidir. El-Müzemmil Suresi 20. Ayet İbni Abbas, Neş'e kelimesi Habeş dilinde kame, hastı manasındadır demiştir. Yine İbni Abbas, vata kelimesi de Kur'an'ın muvattasının, gece okunan Kur'an'ın gündüzden ziyade işitmeye göze kalbe nüfuzu, şiddet ve uygunluğu vardır şeklinde tefsir etmiş. Sonra da bu tefsiri teyit ederek li yuva ti'u tevbe 37. ayet li yuva kifu yani uymaları için manasındadır demiştir. Bana Muhammed İbni Cafer Hümeyk et-Tavir'den tahdih etti ki o Emeste şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her aydan o kadar günler... sallallahu aleyhi ve sellem her aydan o kadar günlerde oruç tutmasıydı ki biz onu artık o ayın hiçbir gününde oruç tutmayacak zannederdik. Yine Resulullah o kadar günlerde oruç tutardı ki biz onu artık o ayda hiçbir gün orucu bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı geceden bir kısmında namaz kılar görmek istemiyorsundur ki muhakkak namaz kılar görürdün. Uyur görmek istemiyorsundur ki muhakkak uyur görürdün. Bu hadisi Humeyt'ten rivayet etmekte Süleyman İbni Bilal ile Ebu Halis Süleyman İbni Hayyan et Ahmer Muhammed İbni Cafer'e mutabat etmişlerdir. 12 insan geceleyin namaz kılmadığı zaman şeytanın onun başının arka köküne düğün bağlaması babı. Bizim Malik Ebu Zinat'tan o da El-Ares'ten o da Ebu Hureyre'den haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin herhangi biriniz gece uyuyunca şeytan onun boynunun köküne üç düğün bağlar. Her düğme senin üzerinde uzun bir gece vardır rahat uyu telkini bulur o kimse uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür abdest alırsa bir düğüm daha çözülür namaz da kılarsa bir düğüm daha çözülür artık o teheccüh sahibi kimse düğümü çözdük gönlü hoş ve neşeli olarak sabaha girer fakat Allah'ı anmaz abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk halde sabaha girer bize Ebu Reca el-Utaridi tahsis edip şöyle dedi. Bize Semura İbn-i radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahsis etti ki uzun rüya hadisinin içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O başı taş ile yarılıp belirlendiğini gördüğün kimseye gelince şüphez ki o Kur'an'ı alıyor Takipen onu ezberlemeyi ve onunla amel etmeyi terk ediyordu ve farz olan namazdan gafil olarak bütün gece uyuyordu. 13. Bab İnsan uyuduğu ve namaz kılmadığı zaman şeytan onun kulağına işer. Abdullah İbn-i Mesut anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adam anıldı ve bu adam sabaha kadar uykuya dalar namazı da kalkmaz denildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ise onun kulağına şeytan işemiştir buyurdu. 14. Gecenin son saatlerinde namaz içinde dua bağlı. Aziz ve celil olan Allah da şöyle buyurdu. Çünkü mutlakiler gecenin az bir kısmında buyurlardı ve seher vaktinde de onlar mağfiret Ez Zariyat suresi 17-18. ayetler. Bize Abdullah İbni Mesleme Malik'ten, o da İbni Şihab'ten, o da Ebu Seleme ile Ebu Abdullah el-Ağar'dan bunların her birini de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahsis ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman mübarek ve ali olan Rabbimiz keyfiyetini bilmediğimiz bir halde her gece dünya semasına iner ve bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki onun dileğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim buyurur. 15 Gecenin evvelini sonuna kadar Sonunu namaz, kıraat, zikir gibi ibadetle ihya eden kimse babıdır. Ve Selman Farisi kardeşliği Ebu Nerdaya sen uyu demiş. Gecenin sonunda bir vakit olunca da şimdi kalk demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Selman doğru söylemiş buyurdu. El Esved şöyle demiştir. Ben Ayşe'ye peygamberin gece namazı nasıldır diye sordum. Ayşe radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin evvelinde uyurdu. Gecenin sonunda da kalkar namaz kılardı. Namazdan sonra da yatağına dönerdi. Müezzin ezan okumaya başlayınca sıçrayıp kalkar. Eğer kendisine bir ihtiyaç olmuşsa yıkanır. Yıkanmaya ihtiyaç yoksa abdest alanı mescide çıkardı. 16. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'daki ve diğer aylardaki gece ibadeti babı Abdurrahman İbni Av oğlu Ebu Seleme kendisine kendisinin Ayşe'den Resulullah'ın Ramazan ayındaki namazlarının nasıl olduğunu sorduğunu ve Ayşe'nin cevabını Said'e haber vermiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de Ramazandan gayri gecelerde 11 rekatın üzerinde ziyade etmezdi. Resulullah evvela 4 rekat kılardı ki artık sen rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra Rasulullah 4 rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra 3 rekat kılardı. Ayşe dedi ki ben ya Resulullah bitir kılmadan önce uyur musun diye sordum Rasulullah ya Ayşe. Benim iki gözüm uyurum fakat kalbim uyumaz buyurdu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazından hiçbir rekatta ta yaşlanıncaya kadar oturarak okur görmedim. Yaşlandığı zaman oturarak okurdu. Üzerinde sureden 30 yahut 40 ayet kaldığında ayağa kalkar ve o ayetleri de okur sonra rüku yapardı. 17 Gece ve gündüz temizlenip paklanmanın fazileti ile gece ve gündüzde abdest almanın ardından namaz kılmanın fazileti bağlı. Bize Ebu Usame, Ebu Hayyan'dan o da Ebu Zura'dan, o da Ebu Hureyri'den tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı sırasında Bilal'e hitaben şöyle buyurmuştur. Ya Bilal İslam içinde işlediğin ve senin nazarından menfaatçe en ümitli olan bir amelini bana söyle. Çünkü ben bu gece cennetin içinde önümden senin iki ayakkabının yürüyüş sesini işittim. Bilal ben kendime göre menfaatçe şundan daha ümitli olan bir iş işlemedim. Ben gece yahut gündüzün herhangi bir saatinde iyice temizlenir ve bu temizlik ile de muhakkak bana kılmaklığım takdir buyurulduğu kadar namaz kılarım, dedi. Ebu Abdullah el-Buhari defrünaleyk ile ayakkabıların hareket etmesini kast ediyor, dedi. 18. İbadette şiddet ve katılık yapmanın yani fazla meşakkat yüklenmenin mektup kılınması babı. Bize Abdülvalis, Abdülaziz İbni Suheyb'den, o da Enes İbni Malik radiyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Gelince mescidin iki direği arasına bir ip çekilmiş olduğunu gördü. Bu ip nedir diye sordular. Sahabeler, Zeynep binti Cahşin ipidir. Zeynep namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunur dediler. Bunun üzerine peygamber ''Hayır, ibadette böyle güçlük olmaz. Bu ipi çözünüz. Sizin biriniz zinde ve kuvvetli olursa namazı ayakta kılsın. Yorulup gevşeyince de hemen otursun ve oturarak tamamlasın.'' buyurdu. Dedi ki, ''Ve Abdullah İbni Mesleme Malik'ten, o da Hişam İbni Urve'den, o da babası Urve, Tübn-i Zübeyir'den, o da Ayşe radiyallahu anh'tan şöyle dedi. Ayşe şöyle demiştir, Yanında Esed oğullarından bir kadın vardı.'' Bu sırada üzerine Rasulullah girdi. Bu kadın kimdir diye sordu. Fulancadır. Geceleyin uyumaz imiş. Namaz namazından zikrolundu. Yahut namazından zikrediyor dedin. Resulullah bu sözü bıraktı. Hâlâ takat yetirebileceği işleri yapınız. Çünkü Allah siz usanmadıkça usanmaz buyurdu. 19. Gece namazı kılmayı adet edilen bir kimsenin gece namazını terk etmesinin mehluk, mekluk kılınması babı. Bize Mübeşşir el-Evza'yı da tahdis etti. Ve yine bana Muhammed İbni Mukaddil Ebul Hasan tahdis edip şöyle dedi. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verip şöyle dedi. Bize el-Evza'yı haber verip şöyle dedi. Bana Yahya İbni Ebi Kesir tahdis edip şöyle dedi bana Ebu Seleme İbni Abdürahman tahtis edip şöyle dedi. Bana Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh tahtis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ya Abdullah sen filan kimse gibi olma. O geceden bir kısmında namaz kılar idi. Sonra gece namazını terk etti buyurdu. Ve Hişam İbni Amr şöyle dedi. Bize İbni Ebi İşin'i tahsis edip şöyle dedi. Bize El-Evza'yı tahtis edip şöyle dedi. Bana Yahya Ebni, İbni Ebi Kesir, Ömer İbni Hakem'den, İbni Sevman'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Bana Ebu Selem'e bu hadisin benzerini tahsis etti ve bu hadisi El-Evza'yı rivayet etmekte Ahmet İbni Ebi Selem'e, İbni Ebi İşin'e mütebat etmişlerdir. 20. bab Ebû abbas şöyle demiştir Ben Abdullah İbni Amr'dan Şöyle dediğini işittim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Senin geceleyin ibadet ve gündüzleyin oruç tutmakta olduğun Bana haber verilmedi mi? Ben: Evet ben bunu yapıyorum Dedim peygamber şüphesiz Sen bunu yaptığı zaman Gözlerin içeriye gider. Nefsin yorulur. Şüphesiz nefsin için bir hak vardır. Ehlin içinde bir hak vardır. Onun içinde bazen oruç tut, bazen tutma. Gecenin bir kısmında namaz kıl, bir kısmında da uyu buyurdu. 21. Gecenin bir kısmında yatağın üzerinde dönüp Allah'ı anarak uyanan kimse ve akabinde namaz kılan kimse babı. Bana ibadeti kus samit tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her, her kim gecenin bir kısmında dönüp uyanır. akabinde la ilahe illallah vallahu la shareeke leh. mulku ve ve kulli ve la ilahi, ekber, Ve la ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ibadete layık tanrı yoktur ancak bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mürk ancak O'nundur. Hamd da yalnız O'nundur. O her şeye gücü yetendir. Bütün hamd Allah'a mahsustur. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Yalnız Allah vardır ve Allah en büyüktür. Hiçbir hareket, kuvvet ve kuvvet yoktur. Ancak Allah ile vardır der ve sonra Allah'ın mağfirliği, ya Allah bana mağfiret et, sözünü söyler yahut dua ederse icabet edilir. Eğer abdest alıp namaz kılarsa namazı kabul olunur. İbn Şahab şöyle demiştir. Bana El-Heysel İbni Ebi Sinan haber verdi ki o Ebu Hureyre radiyallahu anh'ta çıkmıştır. Ebu Hureyre <gülüyor> vaadı içinde menkıbeler anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de <gülüyor> anmış onun Abdullah İbni Revaha'nın aşağıdaki şiirini inşaatı sırasında şüphesiz kardeşiniz basıl söz söylemez buyurduğunu haber vermiştir. Ravi Ezuri Rasulullah Zuhri Resulullah kardeşimiz sözüyle Abdullah İbni Revaha'yı kastetmektedir demiştir. Tan yeri ağrıfeci yükseldiği sırada Rasulullah kitabını okuyarak içimizdeki o bize dalaletin ardından hidayeti gösterdi. Kalplerimiz onun tered ona tereddütsüz inanmıştır ki onun söylediği her şey muhakkak ki var ki olacaktır. Müşriklere yataklara ağırlık verdiği sırada o peygamber yanını döşeğinden uzaklaştırıyordu. Bu şiiri i̇bn Şihab'tan rivayet etmekte Yunus İbni Yezif ve Ukayil İbni Halid mutabat etmiştir ve Muhammed İbni Velid El Zübeydi de şöyle demiştir Bana El Zuhri Said İbni Müseyyep ile El Ares'ten onlar da El Hureyri'den olmak üzere haber verdi İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir Ben peygamber zamanında Şöyle bir rüya gördüm. Elimde kalın ipek kumaş parçası vardı. Ben cennette herhangi bir yere girmek istesem o kumaş parçası muhakkak oraya uçardı. Ve yine rüyada şöyle gördüm. İki melek bana geldiler. Bunlar beni cehenneme götürmek istediler. Fakat bunlar üçüncü bir melek karşıladı ve onlara korkulmasın. Yani onun için korku olmaz. Ondan ellerinizi çekiniz dedi. Ben... Bu rüyalarımızı kardeşim Hafsa'ya anlattım. da bu rüyamın birini Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Peygamber, Abdullah ne iyi adamdır. Gecenin bir kısmında namaz kılsa buyurmuştur. Ondan sonra Abdullah gecenin bir kısmında namaz kılar oldu. Sahabeler de Peygamber'e devamlı Kadir gecesinin, Ramazan'ın 27. gecesinin olduğuna dair gördükleri rüyaları anlatıyorlardı. Peygamber de cevaben ben sizin rüyalarınızın Ramazan'ın son 10 gün içerisinde uygun düştüklerini görüyorum. Binaenaleyh kim Kadir gecesini araştırırsa onu Ramazan'ın son 10 gün içerisinde arasın buyurdu. 20. Sabah namazının iki rekat ratibe sünnetini kılmayı devam ettirmek bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldı. Sonra 8 rekat daha namaz kıldı. 2 rekatta da oturarak kıldı. Sabah namazını ezanla ikamet arasında 2 rekat nafile kıldı ki o bu 2 rekatı hiçbir zaman terk etmedi. 23. Sabah namazının 2 rekat ratibesinin ardından sayan üzerine yatışmağı. Ayşe radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat ratibe sünnetini kıldığı zaman sayenin üzerine yatar idi demiştir 24 sabah namazının 2 rekat sünnetinin ardından yatmayarak konuşan kimse babı bizi Sufyan İbni Uyeyn'e tahsis edip şöyle dedi bana Salim Ebu Nadır Ebu Selem'e o da Ayşe radiyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını iki rekat ratibesini kıldığı zaman eğer ben uyanık bulunursam benimle konuşurdu. Uyanık değilsem namaza çağırılıncaya kadar yanlışsız yatardı demiştir. 25. Nafile namazda ikişer rekat, ikişer rekat kılınacağı hususunda gelen hadisler verbabı. Bu nafile iki vekatta selam verilecek hadisi Ammar İbni Yasir, Ebu Zer, Enes İbni Malik radiyallahu anh ile Cabir İbni Zeyd, İkrime ve Zuhri'den zikrediliyor. Yahya İbni Said el de memleketimizin eriştiği fakir, memleketimizin eriştiğimiz fakirleri gündüz nafilesinde muhakkak ki iki vekatta bir selam veriyorlardı demiştir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'dan sure öğretir gibi işlerin hepsinde istihareyi öğretirdi. Her birimiz bir işe kastettiği zaman farz olmayarak iki rekat namaz kousun. Sonra şu duayı söylesin. Allahumme inni estahlikü bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l azîm. فَإِنَّكَ ke فَلَا felâ aktiru ve taâlemu velâ alemu ve anta allemu كُنْتَ تَعْلَمُ in هَذَا الْأَمْرَ en halz el emre hayrulzi fit ve meâşi ve akbeti emri yahut da şöyle buyurdu: acili emri ve acilihi fakdurkuliyi yesserkuliyi sümme barik li fihi ve inne kunta talemu enne hazel emre şerru li fi dinin meaşi ve akıbeti emri yahut da şöyle buyurdu: fi ateli emri ve etilihi fatrif hu ve enni fatrifni anhu vaktul li el hayra haysu kâne sümme Ardını bihi desin buyurdu. Cabir istihar eden kimse duanın bu iş lafzı yerinde kendi hacetini adıyla anar demiştir. Duanın tercümesi şudur. Ya Allah bildiğin için senden hayırlısını dilerim. Gücün yetiştirdiği için senden beni kudretlendirmeni dilerim. Hayır olanın beyan ve takdirini senin o büyük fazlından isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim ise gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben ise bilmem. Sen bütün kayıpları pek yakından bilensin. Ya Allah! Bu işim dinim, hayatım, ahiretim yahut şöyle der. Dünya ve ahiret işin hususunda bana hayırlı olduğunu bilmekte isen. Yani sen ilminde böyle bir böyle olduğunu kararlaşmış isen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığım bu işte bana, bereketler ihsan eyle ve, şu işin dinim, yaşantım, ahiretim, yahut da dünya ahiret işim hususunda, benim için bir şey olduğunu bilmekte isen, bu işi benden, beni o işten çevir. Ve hayır, her neredeyse, onu benim için, maktumen müyesser kıl, sonra beni bu hayırdan razı kıl. el ki Ebu Katı'dan şöyle dediğini işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizin biriniz mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadıkça oturmasın buyurdu. Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize iki rekat namaz kıldırdı sonra döndü demiştir. Abdullah İbni Umar radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazından önce iki rekat, namazının ardından iki rekat, cuma namazının ardından iki rekat, akşam namazının ardından iki rekat, yatsı namazının ardından iki rekat namaz kıldım. Bize Amr İbni Dinar haber verip şöyle dedi. Ben Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh'ı işittim. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaparken herhangi biriniz imam hutbe yaparken yahut da hutbeye çıkmıştık mescide geldiği zaman hemen iki rekat namaz kılsın buyurdu. Ben mücahitten şöyle derken işittim. İbni Ömer kendi evinde gelindi de ona şu Allah'ın Resulü Kabe'ye girmiştir. Orada namaz kıldı mı denildi. İbni Ömer şöyle dedi. Hemen bey geldim ve Resulullah'ı Kabe'den çıkmış buldum. Bilal'i de Kabe'nin kapısında, kapısı yanında ayakta buldum. Ya Bilal, Resulullah Kabe'nin içinde namaz kıldı mı diye sordum. Bilal evet kıldı dedi. Ben nerede kıldı dedim. Bilal şu iki direğin arasında kıldı. Sonra dışarı çıktı ve Kabe'nin yüzüne doğru yani makamı İbrahim'de iki reket daha kıldı dedi. Ebu Abdullah el Buhari şöyle der. Ebu Hureyre radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana iki rekat kuşluk namazı vasiyet etti demiştir. Ve İtban İbni Malik de şöyle demiştir. Güneş yükseldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir bana geldiler. Biz Resulullah'ın arkasında saf olduk. O da bize iki rekat namaz kıldırdı. 26 Sabah namazını iki rekat sünneti ardından konuşmak babı. Bize Ali İbni Ebi Abdullah tahdis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahdis etti. Ebu Nadris Salim şöyle dedi. Bana babam Ebu Umeyye Ebu Seleme'den o da Ayşe radiyallahu anh'tan tahdis etti ki Ayşe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını iki rekat sünnetini kıldı. Eğer ben uyanık bulunmuşsam benimle konuşur. Uyanık değilsem yan uzanır da. Ali İbni Abdullah dedi ki, Ben Sufyan İbni Uyeyne'ye bazıları İmam Malik'i kastediyor. Bunu sabah namazının farzından önceki iki vekatı diye rivayet ediyorlar dedim. Sufyan İbni Uyeyne bu otur dedi. 27 Sabah namazının iki rekat sünnetini muhafaza etmek ve bu iki rekatta Tatavu adını veren kimse bağlı. Bize İbn-i Cüreyç Atadan, o da Ubeyid beyit i Umeyv derdi. O da Ayşe radiyallahu anh'tan tahsis etti. Ayşe radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafilelerden hiçbir namaz üzerinde sabah namazının iki rekat sünneti derecesinde şiddetli, muhafaza edici değildir demiştir. 28. Sabah namazının iki rekat sünnetinde ne miktar okunacak bağlı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin on rekat namaz kılardı. Sonra sabah namazını işitince hafif iki rekat da sabah namazının sünnetini kılardı. Bize şube Mahmud ibni Abdurrahman'dan o da halası Amr bin Abdullah'dan o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iniştirmiştir ve yine Ahmet İbn Yunus tahsis edip şöyle dedi. Bize Zübeyr tahsis edip şöyle dedi. Bize Yahya İbn Said Muhammed İbn Abdurrahman'dan o da Amr'dan o da Ayşe radıyallahu külluha tahsis etti. Ayşe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzından evvel o iki rekat sünneti o kadar hafifletildi ki ben gönlümden katil olarak acaba Resulullah el-Fatiha suresi okudu mu derdim.